Rezegerin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Sütte Başkanı Profesör Doktor Filiz Kara Osmanoğlu. Geri dönüştürülebilirler, ulusal servetimiz vurgusu ile 18 Mart 2023 günü kutlanan. Küresel geri dönüşüm gününe özel açıklamalarda bulundu. Profesör Kara Osmanoğlu, üretirken, tüketirken her yerde farklı atık çıkar. Yaşamımızda faydalı kullanım ömrünü tamamladıktan sonra atık olan ahşap, akü, cam, elektrikli elektronik eşyalar, kağıt, metal, plastik, taşıt, tekstil, yağlar gibi geri dönüştürülebilirler, kıymetli ham maddeler. Hava, su, kömür, petrol, doğalgaz ve minerallerden sonra 7. doğal kaynak olarak kabul edilen geri dönüştürebilirler. Ülkemizin döngüsel ekonomisi için yerli ham maddemiz ulusal servetimizdir. Küresel geri dönüşüm günü 2023 temasının yaratıcı inovasyon seçildiğini belirterek, her birimizin kentlerimizin iş dünyasının geri dönüştürülebilirler için yaratıcı fikirler üretmesi mühim diyerek ülkemizde geri dönüştürülebilirlerle değer yaratan yeşilimizi, mavizimizi koruyanları sürdürülebilir üretim ve tüketim derneği olarak selamlıyoruz dedi Doktor Kara Osmanoğlu. Atığımızı yönetmek hepimizin görevi. Atıkları doğaya sokarsak çevreyi kirletirken iklimimizi değiştirerek biyolojik çeşitliğimizi de yok ederiz. Faydalı kullanım ömrünü tamamlayan ürünler ve ambalajları çöp değil her birini sanayimiz için geri dönüştürülebilir yerli ham maddeler olarak kabul ederiz. Geri dönüştürülebilirler. Endüstrimize işlenmek için girerse yaratacağı istihdam ve katma değer ile döngüsel ekonomimizde ulusal servetimiz olur dedi Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosu verilerine göre dünyamızın ham madde ihtiyacının %40'ı geri dönüştürülebilirlerle karşılanırken 1,6 milyon kişi istihdam edilip her yıl bu sektöre 20 milyon dolar yatırım yapılırken küresel gayri safi yurt içi hasılaya katkının da gelecek 10 yılda 400 milyar dolar değerini geçeceği öngörülmüş Kara Osmanoğlu bu ekonomik katkı yanında misliyle önemli etkinin gezegenimizdeki sürdürülebilir yaşamda olduğunu vurgulamak gerekiyor. Ve geri dönüştürülebilirler işlendiğinde sera gazı emisyonlarında yılda 700 milyon ton üzerinde diğer bir deyişle havacılık kökenli salımları dengeleyecek kadar emisyon azaltımı, iklim değişikliği mücadelesinde katkı başarılıp atıkların su ve kara ekosistemlerimizdeki tahribatı ve biyolojik çeşitli kaybı Önleniyor bilgisini verdi. Doktor Kara Osmanoğlu atıklarımızı atmayalım, ayrı toplayalım, atıkla değer yaratalım diye çağrı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı Türkiye 2022 yılı iklim değerlendirmesi raporuna göre geçtiğimiz yıl 1030 sıra dışı hava olayı yaşandı. Aşırı hava olayları özellikle son 20 yıldır artış eğilimi gösteriyor. Geçtiğimiz yıl meydana gelen olağan dışı hava olaylarıyla 2022 Türkiye'de tüm zamanların en çok aşırı hava olayı görülen yılı oldu. 2021'de 1024. 20'de ise 984 sıra dışı hava olayı meydana gelmişti. Fosil yakıt kullanımına bağlı insan eliyle yaratılan bu iklim krizinin kuraklık, fırtına, çığ, seller, aşırı sıcaklar, şiddetli yağışlar gibi aşırı hava olayları üzerinde sıklaştırıcı ve şiddetlendirici bir etkisi var. Aşırı hava olayları beklenmedik. Olağan dışı iklimsel ve mevsimsel olmayan Şiddetli hava koşulları yaşanması anlamına geliyor. İklim krizi nedeniyle daha sık karşılaşılan hava olayları, altyapı ve alınan önlemlerin yetersizliği nedeniyle de kentlerde de büyük felaketlere yol açıyor. Kentlerin daha dirençli hale gelmesi için gerekli adımların da atılmadığı için bedeli de daha fazla can ve mal kaybıyla ödeniyor. Yükselen küresel sıcaklıklar aşırı hava olaylarında değişimlere neden oldu ve kuraklık ve sel olayları dünya ısındıkça yoğunlaştı ve bilim insanlarının uzun süredir tahmin ettiği ve insanlar tarafından da giderek daha çok fark edilir hale gelen eğilimin arkasında sağlam veriler var. Nature Water dergisinde pazartesi günü yayınlanan bir araştırma var. Son 20 yılda gezegendeki sel ve kuraklık olaylarında keskin bir artış gösteriyor. Araştırma yeraltı suyu, yer üstü suyu, kar, buz, toprak nemi dahil olmak üzere dünyanın su depolarındaki ince değişiklikleri ölçmek için kullanılan NASA'nın yer çekimi, kurtarma ve iklim deneyinden alınan uydu verilerine dayanıyor. Çalışmanın ortak yazarlarından olan NASA'da görevli hidrolog Matthew Rodell. İklim değişikliğinin kuraklık ve sellerin şiddetini ve sıklığını arttırdığına dair güçlü kanıtlar sağlayan verilere sahip olduğunu söylüyor. Bunun ileride daha da fazlalaşacağını işaret ederken, yalnızca geçen yıl Pakistan'ın 3'te 1'ini sular altında bırakan yıkıcı seller ve Amerika Birleşik Devletleri'nin güneybatısında devam eden büyük kuraklık ve Freddie Tropical Seclion'u nedeniyle Mozambik'te kısa bir süre bir yıllık yağışın yağması Önemli örnekler arasında araştırmaya göre dünyadaki en yoğun seller ve kuraklıklar 2015 yılında yılda 3 yerine yaklaşık 4 oranında daha sık meydana gelmeye başladı. Nitekim ülkemizde derin bir kuraklığın içerisinde. Kuzey Yarımküren'in ilk kiraz hasadının yapıldığı Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklı Bozköy mahallesinde üreticiler yaklaşık bir ay sonra gerçekleştirecek hasat için son hazırlıklarını yapıyor. Ağaçların bembeyaz çiçeklerle süslendiği kiraz bahçelerinde üreticiler hem ağaçlarına ve de topraklarına gerekli bakımları yapıp dünya sofralarına kiraz meyvesine yakında gönderecek. Hassas bir ağaç türü olan Kiraz ağacı da küresel ısınma nedeniyle tehlikeli günler geçiriyor. Kuraklık nedeniyle bazı çiftçilerin kirazları tamamen kurudu, bölge halkı zeytin kayısı ve incir gibi alternatif ürünlere yöneldi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.